Elhamdülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Yazar daha önceki derslerimizde cihada hazırlıkta maddi ve manevi hazırlığın gerekli olduğunu, maddi hazırlık ne kadar önemliyse manevi hazırlığın da o kadar yani imani hazırlığın Ahlak ve ibadet hazırlığının da bir o kadar önemli olduğundan bahsetmişti. Şimdi daha tafsilotlu bir şekilde imanı hazırlığın öneminden bahsedeceğim. İmanı hazırlık neden imanı hazırlık? Buyurun Bakın. Cihad için imani hazırlığın önemi. İmanı hazırlık başta cihat olmak üzere bütün çetin görevleri için gereklidir. Bu nedenle Allahü Teala, basuurlallah sani allahu akbar e şöyle buyurmuştur. Ey örtülük bürünen! Gecenin yarısında istersen biraz sonra, istersen biraz önce bir müddet için kalk ve ağır ağır Kur'an oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz vahk edeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı daha tesirli ve okumak için daha elverişlidir. Ağır sürü taşıyabilmek için yani peygamberlik görevini yerine getirebilmek için ibadet ehlisini emretmiştir. Şu çok önemli bir kuraldır. Güç ve zor olan şer'i yükümlülükler için mutlaka imani hazırlık olması gerekir. Bu hazırlık yapılırsa, cihat ve benzeri zor görevleri yerine getirmeye hazır olunur ve aynı zamanda Allahu Teala'nın yardımına da dahil bulunur. Tamam. Şimdi burada yazar imanı hazırlığın girişinde bize bir genel bir kural öğretiyor. Birinci kural diyor. Herkesin bilmesi gereken önemli bir kural. Bütün çetin görevlerde, bütün çeşit çetin işlerde, zor işlerde imanı hazırlık şarttır. Bunun delili de Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselama Kur'an-ı Kerim'i indirirken peygamberimize diyor اِنَّا سَنُقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. Bu ağır yükü yüklemeden önce burada vermiş olduğu ayet-i kerimede Allah peygambere diyor kalk gece namaz kıl ve Kur'an'ı tane tane oku. Demek ki bütün ağır görevlerden önce, bütün ağır yüklerden önce mutlaka kişinin o yük'e hazır olabilmesi için imanı hazırlığı yerine getirmiş olması lazımdır ki o yükü yüklenebilsin. Şimdi cihat da Allah Azze ve Celle'nin kendi ayetiyle insanlara ağır gelen bir şeydir. كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ Cihat size farz kılındı, fakat o size sevimsizdir. Neden dolayı cihat sevimsizdir? Çünkü mal gider, can gider, rahatlık bozulur, öyle değil mi? Kadınların esir olma durumu vardır, çocukların köle olma durumu vardır. Bundan dolayı zorluk ve meşakkat olduğundan dolayı Cihad insanlara karşı sevimsizdir. Hatta bu ayetle sabitir yani cihadın insanlara sevimsiz olduğu. Eğer cihad ağırsa, meşakkatliyse o zaman bu kaide burada da geçerlidir. Her meşakkatli görevden önce mutlaka ne lazımdır? Mutlaka imani hazırlığın yapılması lazımdır. Anlaşıldı mı? Birinci kaide bu. Her meşakkatli işten önce imani hazırlığın yapılması lazımdır. Bu sadece bura için de yani, biz cihatla bağlantısını böyle kurduk ama şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela diyelim cahiliye toplumunda veyahut da şirkin kök sanmış olduğu bir toplumda, insanlara tevhide anlatabilmek için, insanlara tevhide anlatmak zordur. Zor olmasının sebebi nedir? Çünkü insanlar alışık olmadıklarından dolayı ki, Varaka ibni Peygamberimize diyordu, senin getirdiğini hiç kimse getirmemiştir ki, mutlaka insanlar tarafından düşman edilmiştir. Aynı şekilde bu daveti de ifade edebilmek için yine imanevi bir hazırlığa gerek var. Niye? Çünkü insanlar deli diyecekler, sapık diyecekler, babaların dilini bıraktı diyecekler. Belki edecekler belki bağıracaklar, belki çakıracaklar. Birçok e, işkenceye insan maruz kalacağından dolayı bu çetin görevi, davet görevini de yerine getirmeden önce yine bu kural geçerli. Her çetin ve zor görevi yerine getirmeden önce mutlaka insanı ona hazırlayacak antrenman mahiyetindeki imanı hazırlığın yerine getirilmesi lazımdır. Devam et akı. Allah Sübhane ve Teala şöyle buyurur. Eğer kendilerine verilen görevi yerine getirselerdi onlar için hem daha hayırlı hem de imanların daha pekiştirici olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik. Şimdi yazar diyor ki bu Allah azze ve celle'nin bir e, Müslümanlara yapmış olduğu bir tavsiyesidir. Allah azze ve celle'nin tavsiyesi nedir? Peygamberimize diyor ya yani ağır yükü yüklenmeden önce gece kalk Rabbinin huzuruna dur diye. İşte diyor eğer insanlar Allah Azze ve Celle'nin bu hazırlığını yapar ve kendilerine verilen bu öğütü tutarlarsa eğer Allah'ın bu sözünü tutarlarsa eğer o zaman diyor Allah onlar için hem daha hayırlı hem de daha pekiştirici olur. imanlarını daha da pekiştirici olur. Yani bu hazırlık hem Allah'ın yüklediği şimdi Allah'ın emrettiği şey de bir Allah'tan gelen bir öğüt. Hazırlık da böyle öğüt. Sana bunu emreden Allah, bu çünkü sana faydalı olduğundan dolayı sana bunu emretmiştir. Mesela cihad et. Veyahut da davet yap. veya kalk ve uyar. Bu niye Allah sana bunu emretmiştir? Hem senin hem diğer insanların bunda faydası olduğu için. Aynı şekilde sana, bunun hazırlığın mahiyetindeki antrenmanı emreden Allah da yine senin ve çevrendekilerin faydasına olduğundan dolayı sana bunu emretmiştir. Eğer diyor yazar o da Allah'ın emridir, bu da Allah'ın emridir. Eğer diyor Allah'ın emrini alsalar o ayet kelimeyi getiriyor işte. Eğer kendilerine verilen övdü yani kendilerine verilen emri yerine getirselerdi onlar için hem daha hayırlı hem de imanlarını daha pekiştirici olurdu. Devam tamam, et tamam. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. İmani hazırlık ile Allah'ın müminlere yardım etmesinin iki şartından birisi gerçekleşmelidir. <gülüyor> Ayrıca imani hazırlıkla Müslümanların sayı ve hazırlık eksiklikleri de telafi edilir. Allah Teala şöyle buyurur. <gülüyor> nice az sayıdaki topluluğu Allah'ın izniyle çok sayıdaki topluluğu yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Burada, sayı bakımından az olan toplum, sayı azların sabır ile telafi içindir. Her bir gibi sahibi dediği gibi, vücürde göre başın konumu neyse, sabrın da immane göre konumu O'dur. İranlara karşı savaşa giden Sa'd bin Ebi Vakısa, Ömer ibn-i Hattab anh, yazdığı bir mektupta şöyle der. Sana ve beraberinde bulunan askerlere, her durumda Allah-u Teala'dan sakınmanızı emrediyorum. Çünkü Allah korkusu, düşmana karşı hazırlıkların ve düşmana karşı taktiklerin en büyüğüdür. Sana ve askerlerine düşmandan çok, günahlardan sakınmanızı emrediyorum. Çünkü askerlerin günahları, kendileri için düşmanlarından daha çok tehlikelidir. Müslümanlar ancak düşmanın günahları sebebiyle muzaffer olurlar. Böyle olmazsa, onlara sanki gücümüz yetmez. Çünkü ne sayımız onlar kadardır, ne hazırlığımız onların hazırlığı kadardır. Günahlarda onlarla aynı olursak, kuvvet bakımından onlar bizden üstün olurlar. Hazretimiz de onlardan üstüne olmazsa, onların kuvvetimiz yenemeyiz. Seyredinizde Allah-u Teala'dan sizin yaptıklarınızı bilen <gülüyor> bilen gözetleyici meleklerin olduğunu biliniz. Onlardan utanınız. Allah-u Teala'nın yanındayken masiyetleri yapabilirsiniz. <gülüyor> tamam. Şimdi burada e, imanı hazırlığın yazar farklı bir boyutuna geçmiş yaptı, geçiş yaptı takva boyutuna. Yani kişinin Allah'ın emrettiklerini yerine getirmesi, Allah'ın yasakladıklarından kaçınması da İmanı hazırlığın nedir? İmanı hazırlığın bir parçasıdır. Şimdi kişinin bu dediğimiz günahlardan kaçınması veya Allah'ın emrettiklerini yerine getirmesi yani ikinci nokta olan takva. Yazar burada takvanın bazı faydalarını zikrediyor. Birincisi diyor ki bu şekilde yani Müslümanlarla kafiler arasındaki sayı meselesi telafi edilir. Yani onların çokluğunu telafi ederiz. Bu da nedir? Nice az olan topluluk Allah'ın izniyle çok olan topluluğa karşı galip gelmişlerdi. Şimdi bu ayet hangi kısada geliyor? Bilen var mı içinizde? Bu ayeti Allah kimin için söylüyor? Nasıl? Calut ve talut meselesinde. Niye calut ve talut meselesinde? Çünkü çok az bir topluluk da olsalar Allah'ın onlara emrettiği işte. Çok susadıkları halde şu nehirden, Kimse su içmesin bir avuç müstesna yani bir avuç içebilir insan onun dışında kimse su içmesin diyerek. Allah'ın emrini yerine getirip onun fakir de olsa bir insanı başlarına peygamber yapmasını kabullenen insanların Allah Azze ve Celle bu ayeti onlara indiriyor. Yani nice az topluluk çok olan topluluğu yenmiştir. Takvanın en büyük önemi takvanın en büyük fazileti nedir? Takvanın en büyük fazileti de budur. Müslümanlarla kafirler arasındaki sayı farkını ortadan kaldırır. Bütün tarih boyunca Müslümanlar her zaman azınlıkta olmuştur, kafirler her zaman çoğunlukta olmuştur. Bu da bir kuraldır, bu Allah'ın bir sünnetidir, bu hiçbir zaman değişmez. Dine icabet edenlerin sayısı her zaman azdır. Dine karşı gelenlerin sayısı ise her zaman nedir? Dine karşı gelenlerin sayısı ise her zaman çoktur. Şimdi ee, peki neyle bu aradaki şeyi kapatacağız, farkı kapatacağız? Adamlar zaten sayı olarak biz demiştiniz. Hazreti Ömer'in gerekirse bu mektubunu ne yapın? Ömer radıyallahu anh'ın Sa'd bin Abi yazmış olduğu bu mektubu insanın kendi beynine ve menhecine kazıması lazım. Yani eğer diyor biz onlarla günah noktasında aynı seviyeye gelirsek aramızda hiç bir fark kalmaz. E, sayı yönünden onlar zaten bizden üstündürler. O zaman onlara karşı bir zafer elde etmek ne değildir? Mümkün değildir. Sana ne diyor? Allah'tan sakınmanızı emrediyorum. Çünkü Allah korkusu düşmana karşı hazırlıkların ve düşmana karşı taktiklerin en büyüğüdür. Yani takva, Hazreti Ömer takvanın düşmana karşı yapılan hazırlıkta ve ona karşı alınan tedbirlerin en büyüğünün takva olduğunu söylüyor. Yani menhece kazınması gereken şeylerden biri de budur. Sadece itikatla yol yürünmez. Sadece itikadın düzgün olması, Allah'ın yardımının gelmesini gerektirmez. İtikatla beraber amelin de düzgün olması lazım. İtikadla beraber amelin de saklamlaşması lazım. İtikadın saklamlaştığı kadar takva noktasının da saklam olması lazım ki Allah Azze ve Celle'nin yardımı ne yapsın? Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelsin. Aynı buna benzer bir mektup. Hazreti Ebu de yine kendi ordusuna göndermiş olduğu mektubun aynı böyle içerikte. Kelimeler farklı olsa da içerik aynı. Yani siz kafirlerle zaten şey yönünden... E, silah yönünden onlar sizden üstünler. Eğer siz Allah'a sığınma ve takva yönünden onlar, onlarla, onlardan üstün olmazsanız yok günah işler onlarla aynı seviyeye gelirseniz e, sizin yenilmeniz kaçınılmazdır diye. Demek ki takvanın birinci faydası neymiş? Takvanın birinci faydası yani amelin düzgün olmasının birinci faydası kişinin Allah Azze ve Celle'nin sayı meselesini ne yapması? Aradaki sayı farkını kapatmasına yol açar. İkinci mesele, yazar önceki sayfada da değinmiş, rızık meselesi. Yani e, şimdi bu kitap cihada hazırlıktan bahsettiği için e, cihatta en büyük sıkıntılardan bir tanesi de rızık meselesidir. Yani siz e, cihat ederken e, bu lojistik destek dediğimiz destek işin olmazsa olmaz boyutudur. Yani e, birilerinin yemek getirmesi lazım, birilerinin ilaç getirmesi lazım yani bu tür meseleler nedir? Bu tür meseleler şarttır. E şimdi bunun da Allah Azze ve Celle diyor ki eğer Allah'tan korkarsanız Allah size bir çıkış kapısı açacaktır ve hiç ummadığınız yerden sizi rızıklandıracaktır. Yani eğer insan hakkıyla Allah'tan korkup üstüne düşeni yerine getirirse ve kalan noktasını Allah'a bırakıp Allah'a tevekkül ederse Allah Azze ve Celle söz vermiştir. Hiç ummadığınız yerden sizi rızıklandıracak ve aynı zamanda... Ee, size bir çıkış kapısı açacağım diye. Takva say azlığını telafi ettiği gibi takva yemek meselesini yani işte barınma değil de yemek meselesini de Allah azze ve celle takvanın halledeceğini söylüyor. Aynı zamanda e, cihat demek fitne ortamı demektir. Yani bakın İslam'da vakıb bulan bütün fitneler rahatlık ortamından ziyade cihat ortamında vakı olmuştur. Ayşe annemizin hadisesi ha şekil. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a yapılan Tebuk Gazvesindeki suikast aynı şekilde. O gününde Müslümanların bırakılıp kaçması aynı şekilde. de gününde münafıkların Müslümanları terk etmesi aynı şekilde. Yahudilerin Müslümanlara işte Müslümanları bırakıp müşriklerle birleşmesi ciddi bir tehlike oluşması. Dikkat edin hepsi nedir? Hepsi savaşlarda meydana gelmiştir. Niye? Çünkü cihat ortamında şeytanın en çalışkan olduğu ortam cihat ortamıdır. Sebebi de nedir? İnsanların arasında fitne yapar. İnsanların kafasında şüpheler getirir. İnsanların gözünde olayı büyütür. İnsanların ayağını kaydırmaya çalışır. İşte böyle bir ortamda e, takvanın en büyük fazileti nedir? İnsana furkan verir. Yani yazarın bahsetmediği. Furkan nedir? Hakla batılı birbirinden ayıran, yani ne kadar insanın psikolojisi bozuk olursa olsun, ne kadar insan zor şartlarda olursa olsun, ayağının kaymaması için sabit kalması için hakla batılı birbirinden ayrılması için Allah Azze ve Celle diyor <gülüyor> Eğer Allah'tan korkarsanız Allah size hakla batılı ayıracak Furkanı nasip edecektir diyor Allah Azze ve Celle Üçüncüsü, dördüncüsü ise ilmi artırır takva Takva insanın ilmini artırır Allah Azze ve Celle Bakara Suresinde diyor Allah'tan korkun, Allah size öğretsin. Allah'tan korkunuz, Allah size ne yapsın? Allah size öğretsin diye Allah azze ve celle emrediyor Bakara suresinde. Şimdi o zaman, demek ki bakın dikkat ederseniz, yani ilim de aynı şekilde, cihat ortamındaki olmazsa olmazdır. Eğer iş cahilin eline geçerse, zaten işin şer'i boyutunu bilmeyen bir adamın doğru yapması bir şey mümkün değildir. Allah'ın şeriatına muvafık olmayan bir şeyle Allah'ın yardım etmesi mümkün değildir. Ondan dolayı ne lazımdır yine? ilim lazımdır. Özellikle ilim cihat meydanlarında lazımdır. Bunun için de yine ne lazımdır? Bunun için de yine takva lazımdır. O zaman özetlersek takva ne yapar emre? Bir. İki. Üç dört rızık metnesi insan rızkını ne yapar rızık olayında da aynı şekilde hal eder demek ki takva neymiş yani takva da imanı hazırlığın ta kendisidir ee, cihat meydanlarının olmazsa olmazdır devam et bakayım. Sen sen neyle şey devam etsin, yanındaki abi devam etsin salih ameller Allahü Teala'nın bu amellerin sahibini kendileri kendileriyle kurduğu ve düşmanla karşılaşması anında sebat verdiği askerlerdir. Bunun tersi de böyledir. allah Teala şöyle buyurur. Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Buhari Cihat bölümünde savaştan önce salih amel işleme bağlı diye bir bölüm ayırmıştır. Ehud derdar radiyallahu anhu sizler ancak amel, amellerinizle savaşıyorsunuz der i̇bn Hacer bu sözü açıklarken Emut sözünü tam olarak şöyle aktarır. Ey insanlar! Savaştan önce salih amel gerekir. Sizler ancak amellerinizle savaşıyorsunuz. Tamam. Şimdi yazar diyor ki, burada ikinci bir kaide daha geliyor. Salih amellerle Allah insanı korur, ayrı şekilde de günahlarla Allah insanın ayağını saptırır. Yani cihat meydanında diyor, Allah'ın insanı koruduğu şey nedir? Allah insanı salih amelleri sebebiyle korur. Aynı şekilde insan ayağını kaydırdığı şey nedir? İnsanın kendi günahlarıdır. Şimdi bunun delili nedir? Bunun delili de şudur. Mesela diyelim ki Allah azze ve celle diyor ya iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenler sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan onları yerlerinden kaydırmıştı. Yani Uhud gününde, o gün o 50 tane okçunun meselesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlememesi, şeytanın onları kandırması, işledikleri bazı hatalardan dolayıydı. Demek ki insanın işlemiş olduğu bazı günahlar, şeytanın insanın ayağını kaydırmasına, özellikle cihat meydanında, emre itaatsizlik yapmasına ve bu itaatin de bir orduya mal olmasına sebep olabiliyor. Bu şeyde olduğu gibi, bu ayet-i kerimede olduğu gibi. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle, Mümini de neyle korur? Mümini de salih ameliyle korur. Mesela Hudeybiye'de sahabeler döndüğü zaman Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah sana o ağacın altında biat edenlerden razı olmuştur. Ve Allah diyor alime mafiy kulu bim, es Allah onların kalplerinde olanı bildi ve onların üzerine gök yüzünden sekinliği indirdi, rahatlığı indirdi diye Allah Azze ve Celle buyuruyor. Şimdi Uhud gününde bunların ayağını kaydıran, bunların günahları, Hudeybiye gününde sahabenin ayağını sabitleştirip onlara büyük bir fetih müjdesini getiren işlemiş olduklarını, işlemiş oldukları salih amel, Allah'ın emrine muvafakat etmeleri. Demek ki ikinci kuralımız nedir? İkinci kuralımız budur. Cihat meydanlarında kişiyi sabitleştiren, kişinin Allah'ın kendisini korumasına vesile olan kişinin salih amelleridir. Aynı şekilde kişinin ayağını kaydıran veya hatalar yapmasına sebebiyet veren de nedir? Kişinin işlemiş, işlemiş olduğu günahlarıdır. Şimdi Bukhari Cihad bölümünde diyor ki, savaştan önce salih amel işleme babı. Savaştan önce salih amel işleme babı. Ve Ebu Derdan'ın, siz ancak kendi amellerinizle savaşıyorsunuz sözünü getiriyor. Siz ancak kendi amellerinizle savaşıyorsunuz. Aynı şekilde bakın Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor. Ey iman edenler neden yapmadığınız şeyleri söylersiniz? Allah'ın yanında yapmadığınız şeyleri söylemek büyük bir günahtır. Hemen peşine Allah Azze ve Celle diyor ki Allah kendi yolunda kenetlenmiş ve saf saf mücadele edenleri sever. Şimdi birinci ayette. Allah Azze ve Celle yapılmayan şeylerin söylenmemesi gerektiğinden bahsediyor. Yani ya amel yapın ya da konuşmayın diyor Allah Azze ve Celle. Hemen peşindeki ayetten Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş, saf saf olan insanları ne yapar? İnsanları sever. Demek ki kenetlenebilmek için insanların önce ne yapması lazımdır? Önce amel yapması lazımdır. Yapmadıklarıyla değil, yaptıkları amellerle ben amel yaptım demeleri lazım. Ebu Derdan'ın söylediği de budur. Siz ancak amellerinizle savaşıyorsunuz. Yani bir insanın yapmış olduğu Hazreti Ömer'in yukarıdaki sözü ve anlattıklarımız ışığında bir insanın yapmış olduğu ameli neyse kişinin cihat meydanındaki pozisyonu da odur. Herkes kendi ameline göre ne kadar amel yapıyorsa Allah'ın yardımının o denli ona yakın olduğunu veya uzak olduğunu bilsin. Yani insanın ameli oranında Allah'ın yardımı da nedir? Allah'ın yardımı da o oranda yakındır veya uzaktır. Devam et İmanı imani hazırlık ile Müslüman saf kenetlenir ve birbirini destekleyen sağlam bir bina gibi olur. Bu olmadan düşmana karşı sebat etmeye güç yetiremez. Safın kenetlenmesi ise Müslümanların sevgi, dostluk, fedakarlık, şefkat, bağışlama ve mümin kardeşini kendine tercih etme gibi imanın hakikatlerini tam olarak yerine getirmelerine dayanır. Saf ancak bununla bir vücut gibi kenetlenir. Numan bin, Beşir, Numan bin Beşir'den merfû olarak rivayet edilen birbirini sevmede, birbirini acımada müminler bir vücut gibidirler hadisinde. Bu belirtilmektedir. İmani Şimdi bir de... saniye ya, burada duralım. Şimdi diyor ki, imanı hazırlık ile Müslümanların safları kenetlenir ve birbirlerini desteklerler. Ee, bu ara diyor orduda işte safın kenetlenmesi, sevgi, dostluk, fedakarlık bunları ne yapar? Bunları bir araya getirir. Müslümanlar arasındaki kardeşlik, birbirlerini sevmeleri, birbirlerini görevlerini üstlenmeleri, birbirini sevmede ve acımada müminler bir vücut gibidirler. Hadisi tahakkuk etmiş olur. Emin olun veya pratik yapan insanlara gidin sorun, cihat meydanlarının en büyük sıkıntısı budur. Yani orada erkeğe yani yürekli adama ihtiyaç yok zaten gidenlerin hepsi yüreklidir. Yani adam kalkmış buradan gitmişse demek ki o adamda yürek var. Bütün sorunlar genelde böyle basit meselelerden çıkıyor. Sen benim yastığımı aldın, sen benim yorganımı aldın, sen işte su sırası sende, bulaşığı niye kimse yıkamıyor? Niye işte efendim bulaşığı ben yıkayacakmışım sürekli? Ben buraya Allah yolunda ölmeye mi geldim, karı gibi iş yapmaya mı geldim? Hep genelde sorular, sorunlar bu tür yerlerden çıkıyor. Sebebi de nedir? İmani hazırlığın olmaması. Sabır yok, sabır. Yani adam kendini sabretmeye alıştırmamış yok falan'ın sesi çok çıkıyor, yok işte ben uyuyorum falan kesinlikle konuşuyorlar. Bundan aslında o öyle bir ortamda sorun olacak meseleler değildir. Ama daha işte sinirini yenememiş, daha kendini bir kalıba sokamamış, daha işte efendim sabrı öğrenememiş insanlara, Müslümanlara özellikle tahammül etmeyi öğrenememiş ahlaki noktada sorun yaşayan insanlar maalesef bu sorunlarını e, İslam'ın en büyük ameli olan, İslam'ın zirvesi olan cihatta dahi ne yapabiliyorlar? Cihatta dahi gündeme getirebiliyorlar. Hatta sahabenin içerisinde bir de dedik ya şeytanın en e, çalışkan, çalıştığı yer cihat meydanıdır. Bakın sahabenin en çok birbirine kılıç çektiği yer Yine ya cihat dönüşüdür, ya cihada giderkendir, ya cihat hazırlığındadır. Yani birbirlerinden kılıç çektikleri yerler. Sebebi nedir? Çünkü şeytan çok çalışıyor. Eğer terbiye olmazsa, çok basit meseleler çok büyük sorun olabiliyor. Hatta mesela bir tanesi bana diyordu ki, yani dedi daha doğrusu, bunu müşafia eden ağzından dinledim. Valla diyor orada savaşan adama çok da gerek yok diyor. Orada diyor böyle bu su meseleleri, kim su getirecek diyor. Asıl mesele bu diyor. Şimdi su e, bayağı uzak bir yerde diyor. İniş aşağı çıkış yukarı, valilerle yukarı çıkmak başka bir zahmet diyor. Kimse elini sürmez diyor şeye, e, valilere kimse elini sürmez diyor yani. Çünkü niye şey uzak, e, mekan uzak? İşte diyor asıl orada böyle fedakarlık yapacak, bulaşık yıkamayı bilen adam lazım diyor yani. Abi güzel bulaşık yıkayacak, adam diyor gitmiş 3-4 gün dağlarda gelmiş açlıktan ölecek. Yemek yok yani, kimse yemek yapmayı bilmiyor. Müslümanlara bu lazım diyor mesela adam. Aslında buradan kastım şudur, yani e, asıl mesele bulaşık yıkamak veya yemek yapmak değildir. Asıl mesele zaten bellidir de, yani bunların ne kadar önemli olduğu, basit, küçük, senmeye, yani küçük görülmemesi gerektiği, kişinin bu noktalarda ahlakını düzeltmesi, fedakarlık ruhunu, fedakarlık bilincini kendine yerleştirmesi lazım. Niye? Eğer gerçekten menhecinde böyle bir amel varsa ve bu amele hazırlık yaptığını iddia ediyorsa bir insan, bu tür meseleleri hiçbir zaman basite almaması lazım. İşte biri bağırdı, ben de ona bağırdım. Sesini yükseltme dedim. Ya ne olacak sanki bundan dememesi lazım. Ha ben hata yaptım, kardeşim bağırdıysa ben sesimi kıtsaydım diyerekten bu şekil e, noktalara Müslüman'ın kendini mutlaka alıştırması lazım. Devam et. İmani hazırlık, Müslümanların iki yakasının bir araya gelmesi için gereken sebeplerdendir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın ve bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Kitap ve sünnete sarılmak ihtilaf etmekten ve bölünmekten korur. allah Teala önceden birbirlerine düşman olduklarını ama iman bağı ile kalp, kalplerini birbirine bağladığını bu bağı ihmal etmelerini kendilerini daha önce oldukları gibi bölünmeye ve düşman olmayan götüreceğini hatırlatmaktadır. allah Teala şöyle buyurur. Kendilerine zikredilen, verilen öğütlerin veya kitabın önemli bir bölümünü unutular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Başka bir ayette ise şöyle geçer. Onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir fitnenin gelmesinden veya acıklı bir azabı uğramalarından sakınsınlar. Tamam. Şimdi burada da üçüncü bir kural daha geliyor, yazarın bize vermiş olduğu üçüncü bir kral, kural. İmanın kuvvetliliği Müslümanların bir araya gelmesini aynı safta, aynı safta kenetlenmelerine sebebiyet verir. Aynı şekilde imandaki zayıflık da Müslümanların tefrikaya düşmesini ayrılmalarına ne yapar? Ayrılmalarına sebebiyet verir. Şimdi bakın mesela burada yazar bize diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayetini getirdiği zaman ayetin devamında gerçekten önemli bir nokta var. Allah Azze ve Celle diyor, hani siz birbirinize düşman idiniz de o gönüllerinizi birleştirmiş ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuşsunuz. Onun nimeti nedir? Onun nimeti imandır. Yani Mekke toplumu birbirine karşı en düşman, en buğz içinde kabile savaşları yapılırken, Allah ve veyahut da Medine'yi düşünün, iki kabile, Eus ve Khadreş kabilesinin arasında o kadar büyük savaşlar yapılmasına rağmen, Yahudiler onların parmaklarında istedikleri gibi oynatmasına rağmen, İman bağıyla yeryüzünün birbirine en bağlı insanları haline geldiler. Öyle değil mi? Bu demek ki buradan neyi çıkarıyoruz? İman nedir? İman Müslümanların bir araya gelmesini, kalplerinin birbirlerine kenetlenmelerini sağlar. Tabi burada iman derken sadece işin itikadi boyutunu anlamayın. Yazar özellikle ameli boyutunu kastediyor. Yani ameldeki sağlamlık, ameldeki devamlılık ve sebat Müslümanların bir araya gelmesini sağlar. Şimdi bakın mesela bugün bizim de en büyük sıkıntımız budur. Aynı düşünen birçok insan paramparça, böyük böyük haldeler. Yani aynı düşünen, aynı itikada sahip olan insan veya itikatlarının temelleri bir ihtilaf etmiş, ihtilaf ediyor gibi göründükleri meseleler İslam'ın yani e, ihtilaf fıkında kesinlikle ayrılığı gerektirecek bir şey değil, kesinlikle ayrılığı gerektirecek bir ihtilaf değil. Fakat adam bunu bilmediğinden dolayı, daha doğrusu imani hazırlık tam olmadığından dolayı. Yani sürekli Allah için düşünmediğinden dolayı, şimdi imanı hazırlığını tamamlayan bir insan sürekli Allah için düşünür. Yani bir şey yapacağı zaman artık işte biz bugüne kadar böyle yaptık, şimdi nasıl efendim böyle diyelim gibi adamın böyle bir sıkıntısı olmaz, kaygısı olmaz. Çünkü o kadar Allah Allah'a yakınlaşmıştır ki her şeye onun penceresinden bakar. Bunu yaparsak Allah Azze ve Celle razı olur mu olmaz mı? Razı olacaksa arkadaş biz yanlış yaptık, doğru olan budur diyebilir bir insan. Bugünden de mesela dediğimiz gibi Müslümanların belki bir çoğunun paramparça olmalarının sebebi normalde itikat noktasında belki itikatları bir olanları kastediyorum tabi. Ameli noktada yani imani noktada yani işte ahlak ve kendini yetiştirme noktasında eksiklikler söz konusu olduğundan dolayı olaylar Allah rızası, Allah rızasında düşünülmüyor. Olaylar her zaman neye göre düşünülüyor? Birilerinin kendi din anlayışına göre olaylar düşünülüyor. Ve bu da Müslümanların bu şey, bugün olduğu gibi paramparça, bölük pörçük olmalarının sebebidir. Oysa ne yapmak lazım? Şunu iyi bilmek lazım. İman, Allah'ın nimeti, Müslümanların bir araya gelmesini ve Müslümanların aynı safta olmalarına sebebiyet verir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle diyor ki, kendilerine zikredilen, yani öğütleri, kendilerine verilen öğütleri, kitabın önemli bir bölümünü unutular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarında düşmanlık ve kin saldırır. Aynı şekilde kitabı bir kenara bırakanlar Allah'ın iman nimetini değil de başka şeyleri tercih eden insanlar bunların da yani bu da Allah'ın bir sünnetidir. Kıyamete kadar aralarında düşmanlık ve kim vardır. O zaman insan bakacak gerçekten itikatta eşit olduğu insanlara eğer bunlara karşı sevgi besleyebiliyor ve bunlarla bir safta olmaya gayret ediyorsa bir insan o zaman bu insanınki nedir? Bu insanınki Allah'ın iman nimetidir. Demek ki Allah'ın iman nimeti bu insan da açığa çıkmıştır. Yok eğer bir insan sürekli tefrikaya, sürekli ben, ben merkezi düşünüyorsa eğer, demek ki gerçekten kendisine verilen e, kitaptaki öğütleri unutmuştur. Allah da arasında ve diğer insanların arasında ebedi bir kim ve tabi diğer insanlar derken Müslümanları kastediyorum. Müslümanlarla arasında ebedi bir kim ve düşmanlık kılmıştır. Demek ki üçüncü kaidemiz nedir? İmanı hazırlık, imana yapışma Müslümanların saflarını birleştirir. Bundan uzaklaşma ise Müslümanları birbirine kendi aralarında kin ve nefrete düşürür. Devam et abim. İslam'ın kimi kısımlarını unut unutmak veya ona muhalefet etmek, düşmanlık ve buğdun, fitne ve tebrikanın kaçınılmaz davetçisidir. Bu ise içten çöküştür. Bu çöküşü düşmana karşı hizmet ve rezalet izler. allah Teala şöyle buyurur. <gülüyor> allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir. Bölünme İslam'dan sapanlara verilen ilahi bir cezadır. Düşmanın karşısında yenilmenin de sebebi, yine bölünmedir. Bütün bunlar, Müslümanların iki yakasını bir araya getirmek için yapılması gereken imani hazırlığın önemini gösterir. Düşmana karşı korumaya ancak bu hazırlık ile güç getirilebilir. İman bağı ve kitap ve sünnete sarılma dışında hiçbir şey Müslümanların iki yakasını bir araya getiremez. Kalpler Allah'ın elindedir. Onları dilediği şekilde kullanır. Allah bu sarılmayı kalplerin uzatmasının sebebi yapmıştır ve onun dışında başka bir sebep de yoktur. O, seni yardımı ve müminlerle destekleyendir. Ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların görünümlerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O mutlak, gariptir, hikmet sahibidir. Tamam. Şimdi burada yazar üçüncü kaidemiz neydi? Üçüncü kaideyi söyle. <gülüyor> İman zaman birbirine birleştirir. arasındaki bağı kuvvetlendirir. İhtilafı yıktirir. Peki ihtilafı ne gerektirir? İmanı hazırlığın eksikliği de ihtilafı gerektirir. Bunun delilini yazar... Şöyle yani imana hazırlık derken, itaatin faydasının bu olduğunu, Allah ve Rasulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Yani Allah birbiriyle çekişmenin, itaat etmemenin veyahut da Allah ve Rasulüne bağlı olmamanın, insanların korkuya kapılması ve kuvvetlerinin gitmesinin sebebi olduğunu ne yapıyor? Bu ayet-i kerimede açıklıyor. Ve bölünme. İslam İslam'dan sapanlara verilen ilahi bir cezadır. Yani bu da önemli bir kaide. Bölünme, parçalanmışlık, İslam'dan sapanlara verilen nedir? İlahi bir cezadır. Şimdi siz, velev ki diyelim bir iş yaptığınız zaman, fert fert, belki sağlam olsak da, belki aramızda çok böyle iyi sahabe gibi insanlar bulunsa da, fert fert genel Müslümanların içinde bulunsa da, genel İslami cemaatlerin durumu vahim olduğundan dolayı Allah'ın yardımı gelmez. Yani bir ferdin iyi olmasıyla Allah'ın yardımı gelmez. Bir iki tane ferdin, istisna ferdin çok iyi olmasıyla Allah'ın yardımı ne olmaz gelmez. Toplu bir düzelme Allah'ın yardımını getirir. Toplu bir bozulma da Allah'ın nedir? Allah'ın gazabını çeker. Aynı şekilde bütün herkesin iyi olduğu, tek tük işte diyelim mesela Resulullah'ın döneminde olduğu gibi ganimet, işte hırsızı var veya kendi kendini öldüren insan var yaraya dayanamayın. Bunlar Allah'ın yardımının gelmesine engel oldu mu? Bunlar Allah'ın yardımının gelmesine engel olmadı. Yani Allah'ın nazarındaki nedir? Toplu düzelme veya toplu bozulmadır. Öyle değil mi? Eğer çoğunlukta veya bir topluluk olarak bozulma baş gösterirse, Allah Allah'ın yardımı oraya ne yapmaz gelmez. Ondan dolayı cemaatlerin ıslahına yönelmek lazım. Yani tamam fertler, mesela üstüne düşen görevi yerine getir. Sen yapabileceğini yap, kıyamet gününde tam ecrini alırsın. Yani hiç insanlar kötülük yaptı diye sen ceza almazsın yani. Tam ecrini Allah sana verir. Fakat bu ayrı bir şeydir. Allah'ın yardımının gelebilmesi için, bölünmüşlükten kurtulmak için, safların kenetlemebilmesi için toplu bir düzelmeye ihtiyaç vardır. Yani toplu bir şekilde düzen ve toplu bir şekilde bozulma buna ne yapar? <gülüyor> buna etki eder. Devam et bakayım. Kalplerin birlik olması ve Müslümanların bir araya gelmesi itaat etmenin mükafatıdır. Bölünme ve dağılma da masiyetin cezasıdır. Bunlar Allah'ın subhanehu ve teâlâ değişmeyen sünnetleridir. Bu işin öneminden dolayı ehl-i sünnet ve cemaatin memnunci bölümünde Allah'ın izniyle bunu ayrıca ele alacağız. Cihad için imani hazırlıyoruz. Tamam. Gösteren... Şu son paragraf önce okuduğumuzun aynısı zaten. Sadece bir teker oldu. Yani imanın birleşmeye işte...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 zahir ve batın amellerin faziletlerini içermektedir. allah Teala cihat ameli içerisinde olan müminleri iyiliğe emreden ve kötülükten alıkoyanlar diye isteler. Zafer ve üstünlüğün sağlanmasından sonra ise onların takınacakları vasfı şöyle belirtir. Onlar o müminlerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, <gülüyor> iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır. Tamam. Şimdi burada biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Müslümanından muvahidine, müşriinden sapığına herkesin ağzında bu ayet var. İnna Allah isterâ minel müminîne enfüsehum ve emvâlehum cenne. Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır diye. Yani götürüp Atatürk düşünme derneğine para veren adam da bu ayeti okuyor, veriyor. Cennet karşılığında malımı satıyorum diyor. Götürüp işte Yahudiye, Hristiyana okul açıp da milleti papazlaştıran da aynı ayeti okuyor. Allah yolunda cihad eden de aynı ayeti okuyor. Dağlı olan da aynı ayeti okuyor. PKK'yı savunan kocalar bile Doğu'da aynı bu ayeti okuyorlar. Herkesin ağzında ne var? Herkesin ağzında bu şey var. Herkesin ağzında bu ayet var. Aynı zamanda bu ayetin kendisi bir bütün olarak Müslümanların tüm menhecini ortaya koyan bir ayettir. Yani şu ayet bir bütün olarak Müslümanların menhecini de ortaya koyan bir ayettir. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki, Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Kimdir bu insanlar? يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ve وَيُقْتَلُونَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ve وَيُقْتَلُونَ Onlar Allah yolunda savaşırlar, hem öldürürler hem de <coughs> Geçmiş tök sürüyümüz ya. Hem ölürler, hem de öldürürler diyor. Nerede ölüp öldürürler? Allah yolunda ölüp öldürürler. Demek ki bu ayette geçen insanlar kimlerdirler? Allah yolunda, Allah'ın razı olduğu yolda. Yani bu Allah fi sebilillah en önemli olan kayıttır. Allah, yani usul dersinde yapıyoruz ya. Mesela emir nedir? Yüksek yerdeki birinin işte bir fiili talep etmesi. Yüksek yerde derken normal insanlar arasındaki konuşma bu tanımdan çıktı diyoruz. İşte fiilin talebi derken nehi işin içinden çıktı diyoruz ya. Aynı şekilde fi sebilillah deyince bütün müşrikler işin içinden çıktı şimdi. Sadece ne kaldı? Sadece Allah yolunda tevhid ehli olup cihad edenler kaldı. Çünkü bunların hiçbirisi Allah yolunda yapmıyorlar bu işi. Ondan dolayı fi sebilillah çok önemli bir kayıt. Yani Allah yolunda savaşıp ölenler ve öldürülen insanlardır. Allah'ın cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın aldığı insanlar bunlardır. Şimdi işin bu kısmını alıp da sadece savaş boyutuna önem veren insanlar bu defa ayetin ruhunu ve bütünlüğünü anlamadıklarından dolayı Allah'ın yardımı gelmiyor. Sebebi nedir? Çünkü Allah ayetin devam eden kısımlarında bu insanların özelliğini anlatır. Bu alışverişi yapan insanlar kimlerdir? Bunların özellikleri nelerdir? Yani Allah'ın onlara cenneti verip de can ve mallarını satın aldığı insanlar, اتا tövbe edenler abi <gülüyor> الْعَابِدُونَ ibadet edenler, öyle değil mi? Bu mücahitler, alışverişi yapanlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, ruku edenler, secde edenler, iri emredip kötülükten nehy ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele. Yani alışverişi kazanacak olan müminler bunlardır. Müjdelenmesi gerekecek olan müminler bunlardır. Sadece Allah yolunda savaşmakla bitmiyor. Yani Allah'ın insanın canını ve malını satın alabilmesi için sadece Allah yolunda savaşmak yetmiyor. Aynı zamanda ne lazım? Bunlar tövbe eden insanlardır. Tövbe nedir? Bakın bu burada sayılan özelliklere yazarın dediği gibi. Zahiri ve batini ameller vardır. Kimisi görünen amellerdir. Kimisi ise nedir? Kalbin amelleridir. Eğer kalbin ve dışın amelleri bir araya gelir... Ve bu da cihatla desteklenirse o zaman alışveriş tamamlanmıştır ve Allah Azze ve Celle'den e, mükafat talep edilebilir. Ama sadece bizim yaptığımız gibi işin işte onlar Allah yolunda savaşır ölür öldürülürler deyip işin şiddet boyutunu almak veya sadece ayetin sonunu alıp işte amel önemli olan ameldir deyip işin şiddet boyutunu terk etmek ikisi de Allah'ın yardımını getirmeye nedir? Engeldir. Eğer ikisi bir arada olursa Ayet bir bütün olarak pratiğe, menhece dökülürse işte o zaman ne vardır? İşte o zaman Allah'ın yardımı söz konusudur. Veya Allah'la gerçek alışverişi yapan insanlar bu insanlardır. Ama ayetin bir tarafını cımbızlayıp bir tarafını bırakırsanız bugün olduğu gibi, hepimizin içinde olduğu durum gibi ayetlerin ruhunu, genelini anlamadığımızdan dolayı içinde bulunduğumuz halin sebebi de budur işte. Devam et. Bu ayette geçen hasır mücahidler için gerek zayıflık Gerek üstünlük ve kuvvet ve gerekse de iktidar hallerinde bulunması gereken bir vasıftır. Onları bu işleri yapmaktan veya terk etmekten hiçbir durum alıkoymaz. Bu aynı zamanda İslam ümmetinin de vasfıdır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Allah-u Teala bu ümmetin en hayırlı olmasını bu şartta. Yani emr-i bil maruf ve nehy anil münker vasfına bağlanıştır. Bu aynı zamanda Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem vasfıdır. allah Teala şöyle buyurur. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi Rasul'e uyanlar. İşte o Peygamber onlara iyi ne Onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Şimdi... Evet. Burada yazar ayetin içerisindeki bir bölümü özellikle açıklıyor. Emri bil ma'ruf, ne anil münker meselesi. Zaten konunun tümünde şeyi açıkladı. yani işte ibadetin, yani bunlar tabi böyle değil de imanı hazırlığın veyahut da işte amellerin Allah'ın yardımına ne kadar etkili olduğunu. Bu ayette yeni bir konu var, yani geçmeyen buraya kadar. İyiliği emretmek, kötülükten de ne yapmak? Kötülükten alıkoymak. İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, Normalde insan baktığı zaman e, pek böyle önemli görünmeyebiliyor. Hatta belki cihat meydanında şeytan insan ayağını şöyle kaydırabilir. Yani ya burası iyiliği emretmek yeri midir? İnsanlar, adam zaten gelmiş savaşmaya. Bırak o kadar da olsun mesela. Bu anlayış. Bu ne yapar? Bu eğer bir böyle genel bir çalışma olursa, tabi şimdi şu da var, vesselam'ın da bazı insanlara bazı noktalarda tolerans tanıdığı var. İşte adam daha büyük bir zarara düşmesin diye, dinden dönmesin diye bazı noktalarda emri bil maruf yapmadığı yerler var. Aslında bu da bir emri bil maruftur. Yani adamı dinde tutmak. Fakat bu genel bir şey değildir, bu istisna bir durumdur. Yani bu genelleştirilemez. Sürekli insanların hatasının üstünü ört, sürekli işte insanları yaptıkları kötülükleri uyarma, sürekli insanlara iyiliği teşvik etme ve bunu bir cemaat hali yani cemaatle çalışma haline getir. Bu beladır, musibettir. Ama diyelim insan genel olarak bunu yapıyor, insanların elinden tutuyor, insanları düzeltiyor. Fakat bazı özel insanların istisnai durumlarında Resulullah Aleyhissalatu Vesselam gibi istisnai bir tavır takınıyorsa bu güzeldir. Bu da sünnete uymaktır. Yoksa emre bil mağruf ne anil adil nedir? Özelde Peygamber aleyhissalatu vesselamın en büyük vasfıdır. Hem de önceki kitaplarda olan vasıflarından biridir. İyiliği emredip kötülüğü nehyetmesi. Genelde ise bu ümmetin ümmet olması, bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasındaki en büyük sebep, ayet-i kerimede önünüzde olduğu gibi, siz insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülükten de men edersiniz." diye. O zaman bu nedir? Her menhecin, her yapının kendisinde bulundurması gereken şartlardan bir tanesidir. Eğer Allah'ın yardımını istiyorsa, önce kendi nefislerinde, daha sonra genel olan insanlarda emri bil ma'ruf, ney'anil münkeri yerine getirecekler. Tabi önce kendi nefislerinde. Önce kendilerine bir iyiliği emredecekler. Kendilerini bir kötülükten alıkoyacaklar. Kendi işlerinde bunu yapacaklar. Daha sonra ne yapacaklar? Herkese Emri bin Maruf ve nehi anil Münker'i yerine getirecekler. Yoksa ne olur? Yoksa yazarın anlattığı durum şimdi geleceği gibi olur. Devam et bakayım. Emri bin Maruf ve Nehya anil Münker fertler ve cemaatler olarak Müslümanların dinlerini bozulup eksil, eksil, eksilmekten davranışlarını ise satma ve bozulmaktan korur. Bu, Allah'ın subhanehu ve teala gösterdiği sınırlar üzerinde bulunması gereken toplumun meydana getiren en önemli etkendir. Bu nedenle yukarıdaki ayette emr-i bin maruf ve leh an, i münker emrinden sonra Allah'ın sınırlarını koruyanlar vasfı yer almıştır. Çünkü emir ve yasak insanların dinini korur. Ayetteki sıralamayı iyice düşünmemiz gerekir. En sonda ise müminlere müddele ifadesi yer almıştır. Çünkü müminler bu sıfatlara sahip olur ve şartları yerine getirirlerse Allah'ın verdiği destek ve yardım sözü gerçekleşir. Şimdi burada da e, yazar diyor ki Emr bin Maruf ve Nehalil Münker Müslümanların dinini korur, Müslümanlardaki sapmayı engeller, Müslümanların dinindeki eksilmeye e, ne yapar engel teşkil eder ve bu da Allah'ın sınırlarının korunması, Allah'ın sınırlarını çiğnenmemesine. E, sebep olur. Ve diyor ayet-i dikkat edersek Allah azze ve Celle iyiliği emredip kötülüğü nehyederler ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır diyor. Hemen peşine Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. Demek ki iyiliği emir ve kötülükten nehi toplumun Allah'ın sınırlarını koruması Allah'ın sınırlarını çiğnememesine e, yol açar. Zaten Allah'ın sınırlarının çiğnendiği bir topluma Allah'ın gazap ettiğini daha önceden anlatmıştık. Yani Allah'ın sınırlarını çiğneyen bir topluma Allah'ın yardımının gelmesi mümkün değildir. Hele bir de bu toplu halde yapılıyorsa, yani toplu bir Allah'ın sınırlarını çiğneme söz konusuysa bugünkü toplumda olduğu gibi o toplumda o toplumu Allah'ın rahmetinden ziyade sürekli Allah'ın gazabı, sürekli Allah'ın belası, sürekli musibeti, sürekli tefrika, insanlar arasındaki ilişkilerin bozukluğu, kardeşlik anlayışının bozulması bunun sebebi nedir? Allah'ın hududlarının çiğnenmesidir. Aynı şekilde Allah'ın yardımının gelmesi de Allah'ın hududlarının korunması ve Allah'ın hududlarına karşı duyarlı bir topluluk yetişirse ve bu toplu bir ya, yani yapılanma işi olursa, herkes bunu yaparsa, o zaman da Allah'ın yardımı ne olacaktır? Allah'ın yardımı gelecektir. Niye? Çünkü ayetin en sonunda Allah diyor ya, o müminleri müjdele Demek ki bu vasıflar yerine geldiği zaman, yani bir tövbe, ibadet, secde gibi bazı ameller meydana geldiği zaman iki, yani kişinin kendine fayda veren ameller bunlar. Tövbe, kişinin kendine faydası var. İbadet, hamd, oruç, Bunlar hep insan rüku, secde faydası kendine. Müslüman kendine faydalı olan amelleri yerine getirir. Emri bil ma'ruf ne'yi anil münker, <gülüyor> Allah'ın hududlarını koruma. Bunlar da top, kendine ve topluma faydalı olan şeyler. Kendine ve İslam toplumuna faydalı olan meseleleri de yerine getirir ve yaparsa o zaman nedir? Allah'ın şu sözü oraya gelir. E, o müminleri ne yap? O müminleri müjdene diye. Demek ki burada çıkarmış olduğumuz kurallar nelerdir? Kim sayacak bize? Baştan sona, Heh. dersin başından beri. Birinci kaide güç ve zor işlerin yerine gelmesi için imani hazırlık şarttır. Birinci kaidemiz yani bu imani hazırlık meselesinde güç ve çetin meselelerin yerine gelebilmesi için imani hazırlık şarttır. Cihat da en zor meselelerden, en güç, en çetin meselelerdendir. Bu ayetin nasıyla sabittir. Öyle değil mi? O zaman cihattan önce mutlaka imani hazırlığın yerine getirilmesi gerekir. 2- salih, e, salih amel ayakları sabit kılar, masiyette ise ayakları kaydırır. Salih amel ayakları sabit kılar, saffı birbirine kenetler, e, masiyet ise insanları ayaklandı kaydırır ve başarısızlığa sebep olur. 3- Üçü iman... E, Bölünmeyi ortadan kaldırır. Evet. İhtilaf ortadan kaldırır. Günahları ise ihtilaf ortaya çıkartır. İmani hazırlık, insanların ahlaki ve imani yönden hazırlığı Müslümanların saflarını birleştirir. İnsanların bu noktadaki eksiklikleri ve zaafları da Müslümanların saflarını birbirinden ne yapar? Müslümanların saflarını birbirinden ayırır. Dört. Bölünmek Allah'ın sayesinde iman etmeyenlere ilahi bir cezasıdır. Tamam. Sonra en son. Sonunda. Beş. Şey, Allah yolunda cihat etmek için ibadet, iman ibadetle. Allah'ın tövbe suresindeki müjdesini elde edebilmek için kişinin hem kendine faydası olan hem de topluma sosyal faydası olan meseleleri yerine getirirse eğer bir insan, o zaman Allah'ın müjdesi yerine gelir. Öyle değil mi? Yani sadece bir kenara çekilip ibadet etmek de yetmiyor. Bu önemli. Bir de topluma faydalı olan bazı ameller işlenecek ki ne olabilsin? Topluma, bu da bu ayetten çıkıyor. Topluma faydalı olan ameller işlenecek ki bu ne olsun bu olsun. Herkes buranın özetini defterine çıkarıyor. Bu e, şey son yapmış olduğumuz dersi kaide ve kurallarıyla beraber herkes defterine özetini çıkarıyor. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ